Bölüm 352. Durgun suya abdest bozmanın yasak oluşu. Hadis 1774. Câbir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara abdest bozmayı yasakladı.